Bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, özellikle Musa kardeşimizden Allah razı olsun, sizlerden de Allah razı olsun. Her zaman iyiliğe davet ediyor. İyiliklere, hayırlara vesile olmak istiyor. Ve bizleri teşvik ediyor. Adeta ve bizim gibi olan birçok kardeşimizi de e, gerek ders veren, gerek dinleyici olarak odamıza iştirak eden kardeşlerimizi teşvik ediyor. Bu da çok büyük bir hayır, hayra davet, e, hayra sebebiyet verme. Çok güzel, mübarek bir e, çalışma olarak görüyorum. O yüzden e, yoğun olmamıza rağmen kardeşimiz de bir de çarşamba günü ders olsun dedi. E, biz de Tabi böyle olunca e, o davetleri geri çevirmemiz aslında mümkün değil. O yüzden kısa da olsa inşallah e, tefsir yapacağız. Hatta kardeşimizin teklifi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona böyle e, tefsir maal biçiminde kısa ve öz bir şekilde bir e, tefsire girişmek. Bu e, güzel bir hayal. Yani güzel bir hayal gerçekten. Ee, muvaffak olmak gerçekten e, zor. Ama Allah muvaffak ederse muvaffak oluruz. İçimizden heyecanla karışlamış olduğumuz bir teklif. Ee, i̇nşallah Yüce Rabbimiz bizlere ve sizlere sıhhat, afiyet, ihlas, azim, gayret nasip eder de bizler bu güzel hedeflerde Sizlerle birlikte muvaffak oluruz. Sizlerle birlikte birçok hayrın kapısını aralamış oluruz. Sizlerle birlikte Rabbimizin rızasına nail oluruz. Sizlerle birlikte meleklerin rahmet kanatlarını gerdiği o güzel ilim halkalarında, cennet bahçelerinde Allah'ın kelamını, Resulullah'ın kelamını öğrenir ve bu şekilde Sahabenin dediği gibi te'alu min sa'a gelin bir saat iman edelim. E, davetinin, azminin, şevkinin, niyetinin e, vuslatına ereriz hep beraber. Ve hep beraber inşallah e, salimine, ganimine olarak bu ilim halkasından ayrılırız. sağ selim ve ganimetler içerisinde döneriz. Bu güzel niyetlerden sonra hemen vakit kaybetmeden girmek istiyorum konumuza. Cumartesi günü e, 11.02 2012 Cumartesi günü akşamı Raşiye suresinin e, ilk ayetlerini aldık. Bu ayetler 1 ile 7. ayetlerdi. Bu ayetler üzerinde Yüce Rabbimizin mesajını algılama, anlatma, anlamaya yönelik gayretlerimiz oldu sizlerle birlikte. Bugün de inşallah 16. ayete kadar gelmeyi düşünüyoruz, niyet ediyoruz. Değerli kardeşlerim, önceki ayetlerde Yüce Rabbimiz Gâşiye ile ilgili bilgiler verdi. Gâşiye'nin ne olduğunu sordu ve cevabını da bizzat kendisi verdi. Açıkladı Gâşiye'nin ne olduğunu. Gâşiye'den kimlerin etkileneceğini ve bu etkileşimin etkilenmenin ne boyutlarda olacağını Yüce Rabbimiz bizzat kendisi Azze ve Celle cevap verdi. Şimdi de o gün e, Gâşiye'nin tersine mutlu olacak yüzü kas katı kesilenler değil yüzlerinde bir aydınlık olan bir hayır müjdesi bir cennet müjdesi ile müjdelenip de yüzlerinin bütün kıvrımları sevinç çizgileri ile dolan vücudun ve yüz hatlarının sevinç şiirleri yazdığı ve okuduğu bir yüzden bahsediyor Cenab-ı Allah. Gaşiyenin tam tersine o gün nimetler içerisinde sevinmiş, mutluluk duymuş, huzurlu, güvenli, sevinç belki çığlıkları atan yüzler vardır diyor. Ucuhun yevme izin na'imeh İşte o gün nimetler içerisinde olan ve nimetler kendisine müjdelen nimetlerin kendisine e, müjdelendiği ve bu müjdeden do dolayı yüzlerinde nimettenmiş, müjdelenmiş her türlü hayırı karşılamış, görmüş, hayırlar içerisinde, nimetler içerisinde Allah tarafından kendilerine e, yönlendirilen rızalık içerisinde Rablerinden razı e, olmuşlar. Rablerinin de kendini razı ettiği bir grup insandan bahsediyor. allah Teala Hucuhun yevme izin na'imeh lisa'iha râdiyeh Biliyorsunuz geçen e, günümüzde Nassab kelimesiyle ilgili konuştuk. Nasap ne demekti? Nassab, Allah'ın emrinin aksine hareket eden adeta lisanı haliyle, adeta hareketleriyle, fiiliyatıyla, konuşmalarıyla, eylemleriyle, aksiyonuyla, düşünce şekliyle, duruşuyla, konumuyla, pozisyonuyla Allah'ın emrine muhalif olan insanlara verilen isim nasab. Ee, burada tam tersine nasap değil, yapmış olduğu saya karşı çalışmaya karşı razı olan, razı edilmiş olan bir grup insan var. Orada amilatul nasubeh vardı. Neydi amiletun nabe amile iş yapan çalışan gayret eden ama ne yönde Allah'ın emirlerine muhalif olma yönünde. Allah'ın emrinin dışında Allah'ın nehilerini kendisine bir yol yöntem olarak kabul edip işi gücü Allah'ın sınırlarıyla oynama yolunda. Allah'ın helallerini haram kılma, haramlarını helal kılma, Allah'ın dinini alaya alma, hafife alma, Allah'ın haramlarını hafife alma gibi bir pozisyonda olup bütün malını, mülkünü, gücünü, kudretini bu alanda harcayıp çalışan amiletun <gülüyor> nasibeh. Öyle bir işçi ki, öyle bir ırgat ki nassa nasap yani Allah'ın hukukunu, Allah'ın hakkını onun elinden gasp etme ucubeliğini, zavallılığını gösterebilecek kadar aptal, o işi göze alabilecek kadar e, yobaz, geri zekalı bir zihniyet. Öyle bir zihniyet ki işi gücü, Kendini yaratan, nimetlendiren, terbiye eden Allah'ın gönlünü kırmak. İşi gücü onun emrinin tersine hareket etmek. nasaplık yapmak, hırsızlık yapmak, gasp etmek, hukuk gaspı yapmak, hak gaspı yapmak, nasaplık yapmak. İşte öyle bir ırgat ki bu yolda çalışıyor. İşte o yüzden nasaplık yolunda bütün malını mülkünü Gücünü Mesaisini Sarf eden o insan Ne oluyor? Yüzü gâşiye oluyor Gâşiye Kas katı kesilen Bir yüze sahip oluyor Neden? Çünkü kendisine cehennemin müjdesi verildi O yüzden Ama burada tam tersine Naime na Güleç Aydın Efendim, bütün yüz hatları ve kasları tamamen gevşemiş, güleç, rahat, e, huzurlu yüzlerden bahsediyor. Niçin bu yüzler huzurlu, niçin bu yüzler aydın, niçin bu yüzler güle güleç ve sevinç içerisinde? Lise Alihe Radiye yapmış olduğu, koşuşturmuş olduğu... Efendim, yerine getirmiş olduğu amellere razı olan. Yani, yapmış olduğu ameller karşısında, yapmış olduğu ibadetler karşısında, yapmış olduğu her türlü aksiyon, her türlü hayır işi vermiş olduğu sadakalar, sadakayı cariyeler, sılayı rahimler, Allah yolunda cihat, Allah yoluna davet, İlim yolunda gayret, Allah'ın nurunu, Allah'ın ilmini öğrenip insanlara aktarma gibi ve buna benzer daha birçok alanda elinden geldiği kadar gayret gösterip de daha sonra o ameller kendisine ahirette takdim edildiğinde ha, iyi ki yapmışım, razı oldum ben bu amellerimden, razı oldum ben bu amellerimden diyen insanların yüzü naimeh. Güleç, yapmış oldukları ameller konusunda huzur ve mutluluk duyan, ilk ki yapmışım, iyi ki yapmışım diyen insanların yüzü, güleç yüz, naim yüz, ise'iha razıya. O yüzler ki, koşuşturmalarının neticesinde, cihatlarının neticesinde, gayretlerinin neticesinde kendilerine, Allah tarafından gelen nimetlere razı olmuşlar, amellerini görüp sevmişler, amellerinin o güzelliğine razı olmuşlar, amellerinin karşılığında kendilerine takdim edilen nimetlere razı olmuşlar, razı oldukları içinde, içlerinde herhangi bir niza yok. Hakkımı vermedin ya Rabbi düşüncesi yok. Ya Rabbi hakkımı fazla fazla verdin ya Rabbi. Razıyım ya Rabbi, razıyım ya Rabbi diyen insanların yüzü var. Kimler karşısında bir tabur, bir bölük, bir grup. insan yüzleri cehenneme atılacaklarından dolayı yüzleri kas katı kesilmiş insanların yanında naim yüzlü, güleç yüzlü, sevinç içinde kalpleri huzurlu, yapmış oldukları amellerden razı, amelleri karşılığında kendilerine ve takdim edilen nimetlere, cennetlere, firdevs cennetlerine razı olmuş insanların yüzü var. Gerçekten yüce Rabbimiz bizlere işte naime yüzlü, güleç yüzlü olmayı nasip eylesin. Raşiyelerden yüzleri Azap müjdesinden dolayı kas katı kesilenlerden bizleri eylemesin. Peki nerede bu güzel yüzler? Nerede bu güleç yüzler? Fi cennetin aliye. O güzel yüzler. O güzel yüzler yüksek yüksek cennetlerde konumlanmışlar, konuşlaşmışlar, konuklaşmışlar. Yerlerine sahip olmuşlar, saraylarına sahip olmuşlar. Kendilerine mülkleri, nimetleri verilmiş yüksek yüksek cennetlerde gülen yüzler onlar. Yüksek yüksek cennetlerde razı olmuş kalpleri taşıyan insanlar, huzur içerisinde olan insanlar var. Kur'an-ı Kerim'deki bütün e, ayetlere baktığımızda, bu surelerdeki e, hep Allahu Teala cennet ehli ile cehennem ehlinin dünyadaki hallerini bir, bir, bir kıyaslar, karşılaştırır. Ahiretteki ol, o, hesap anında, hesaptan sonra hallerini de Allahu Teala, Allah Teala kıyaslar. Önce bazen cenneti takdim eder, cennetlikleri takdim eder. Ondan sonra cehennemlikleri takdim eder. İnsanlar eee iyiliğe Şevk duysunlar, kötülüklerden, kötülüklerden de cehenneme giden yollardan da uzaklaşsınlar diye bunu yapar Allahu Teala. Bazen de bakarsınız önce cehennem anlatılır, cehennemlikler anlatılır, cehenneme götüren yollar anlatılır, bunlardan insanlar uyandırılır ardından da şevk duysunlar. Bu yanlışları bıraksınlar, cennete dönsünler, hak dönsünler, Allah'ın razı olacağı yola dönsünler diye de ardından da cennetin yolları Allah'ın rızasının kazanılma yolları anlatılır. İşte burada öyle. Önce gaşiye yüzlü insanlardan başladı. Kıyamet sahnesi, hesap sahnesi ardından Naime yüzlü, güleç yüzlü insanlardan bahsediyor. İki sahneyi karşılaştırıyor. İki sahneyi bizlerin düşüncesine arz ediyor. Önümüze serde diyor. Ey insanlar yanılmayın. Yüzleriniz kas katı olmasın, güleç olsun. Allah'ın gazap ettiği insanlardan olmayın. Allah'ın razı olduğu insanlardan olun. Amellerinize esir olmayın. Amellerinize düşman olmayın. Neden ben bu kötü amelleri yaptığım diye hayıflanmayın. Ben iyi ki güzel amelleri yapmışım diye sevinenlerden ve kendileriyle gurur duyanlardan olun. Ne kadar da zekiymişim ben. Ne kadar da iyiymişim ben. Hamdolsun ya Rabbi sen beni muvaffak eyledin bu hayır yolunda ya Rabbi. Sen bana yardımcı oldun. Sen olmasaydın ben bunu yapamazdım. Sana şükrediyorum. Teşekkür ediyorum ya Rabbi. Seni övüyorum. Sana hamdü senalar ediyorum. Allah'ım sen ne büyüksün. Hem yarattığın, hem rızıklandırdın, hem de işte şimdi cennette Ölümsüz, içinde asla üzüntü ve kederi olmayan, bütün bütünüyle sevinç, huzur olan bir cenneti bana bahşeyledin. Sana hamd ediyorum ya Rabbi. Şimdi işte iki grup insan, işte Allah'ın sunmuş olduğu iki sahne bize düşen bu sahneleri iyi anlamak değerli kardeşlerim. Fi cennetine aaliye. İşte o insanlar o yüksek yüksek cennetlerde olacaklar, yüzleri güleç, kalpleri huzurlu, yapmış olduklarından razı olmuşlar, Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetlerden razı olmuşlar. Hakkımızı alamadık demiyorlar. Öyle bir şeyleri yok çünkü hakları fazla fazla kendilerine veriliyor. Allah'ın vadettiğinin fazlasını orada buluyorlar. Allah'ın vadettiğini görüyorlar. Cehennemlikleri de Allah'ın vaad edildiği orada görülüyor. Allah'ın vaadinden dönmesi söz konusu değil. O yüzden bazı grup insanların uyarılması lazım. Bu daima umut var olalım daima umut var olalım Allah bizi seviyor biz Allah'ı seviyoruz Allah bize azap edip de ne yapsın ki Allah bize niye azap etsin ki Allah'ın azap ne işine yarar ki o yüzden Allah cömert Allah kerim Allah gafur Allah kulunu azap etmeyi sevmez deyip de insanları insanları tembelliğe insanları e, rehavete sürükleyen insanlardan olmayalım Ashabur reca Recası, ricası büyük Umutları büyük Ama korkuları olmayan Korkuları olmayan insanlardan olmayalım Bilelim ki Allah gafurur rahim Hem affetmeyi çok sever Çok da merhamet etmeyi sever Ama aynı zamanda Şedidul ikab şedidul azab ikabı şiddetlidir cezalandırması şiddetlidir azabı da şedid Allah'ın vaadinden dönmesi söz konusu değildir Allah Teala le emle enne cehenneme min el cinneti ve'n nas Cehennemlik olan cinlerden ve insanlardan muhakkak ki hiç şüphe yok ki cehennemi dolduracak onlarla dolduracağım. İnne va'de Allah'i hak. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadinden dönmesi söz konusu değildir. O yüzden değerli kardeşlerim işte Kur'an-ı Kerim'in hem uyarma hem de sevdirme metotlarını iyice algılamamız lazım. Sadece Kur'an-ı Kerim'in cenneti müjdeleyen ayetleriyle İştigal edersek ve Allah'ın e, azap ayetlerini, cehennem ayetlerini görmezden gelirsek tembelleşiriz. Rahavete gireriz. Bu metot doğru bir metot olmaz. Bu algılama doğru bir algılama olmaz. Allah'ın arzu ettiği şey bu da değildir. Allahu Teala'dan korkulmaz diyen bir zihniyet ortaya çıktı. Allah'tan korkulur mu ya? Allah'tan niye korkacağız ki? Kardeşim ben korktuğum Allah'a niye ibadet edeyim ki? Eğer ben korkudan dolayı ibadet ediyorsam o neye yarar ki? Diyen saçma insanlar var. Bunlardan olmayalım. Allah'tan korkmak esastır. İttakullah, İttakullah. Kaç yerde. Kaç yerde geçiyor. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Ha, ey iman edenler. Nefislerinizi, çoluk çocuğunuzu, ailenizi, yakıtı, taşlar ve insanlar olan cehennemden koruyun, koruyun. Yani korkun bu cehennemden. Korkun diyor Allahu Teala. E bunlar var. Daha birçok ayet kelimeler var. Buna rağmen bakıyorsunuz ki şeytanın işini kolaylaştırmak isteyen bir grup insan Maalesef hep sevelim, korkmayalım, korkulmaz Allah'tan diye bir yola, yönteme düşmüşler. Nerede Kur'an-ı Kerim'de korku ayeti varsa onu sevgi ayeti olarak tercüme ediyorlar, tefsir ediyorlar. Çok yanlış bir yoldalar bu insanlar. Çok yanlış yoldalar. La tesme'u fîhâ lâ Orada o gülen yüzler var ya. O cennetlikler var ya, o cennetin yüksek yüksek makamlarına erişmiş, orada konuş, konuklanmış Allah'ın konukları var ya, orada hiçbir zaman boş söz duymazlar. Hiç boş söz duymazlar orada. Boş söz, yani dünyada duymuş olduğunuz boş sözler var ya, lakırtılar, hedefsiz sözler, amaçsız sözler, onların hiçbiri orada yok. Cennette boş söz yok. Boş söz söyleyen insanın emaresi de yok. Dünyada lakırtı içerisinde hayatını geçiren insanlar ve o şekilde hayatını sonlandıran insanlar, maalesef boş sözlü insanlar oldukları için cennete alınmayacaklar. Çünkü onlar cennete alınsa o boş sözleriyle, o küfürleriyle, o efendim kötü kullandıkları kötü kötü kelimelerle cennet ehlini rahatsız ederler. Onlar cennet ehli için orada bir problem teşkil ederler. Dünyada dilleriyle, sözleriyle, hareketleriyle, tavırlarıyla insanlara Allah'ın kullarına eziyet etmeyi kendilerine bir marifet, bir zeka, zekilik olarak telakki eden o insanlar maalesef cennet yurduna layık insanlar olamayacaklar. Ahlaksız oldukları için amelleri çok da olsa cennetlik olamayacaklar. Çünkü onlar cennete girdiğinde cennet ehline eziyet ederler, sözleriyle hareketleriyle eziyet ederler. Orada cennet halbuki orada cennet ehli hiçbir zaman boş söz duymayacak. Laye, boş söz, lakırtı, Küfür, yanlış söz duymayacak. Duymaması gerekir. Duyulmaması nimettendir. Cennetin mükemmeliyetindendir. Eğer orada cennette boş bir kelime olsa orada cennet olamaz. Cennette var olan kulakların e, kulakların duymuş olduğu hoş olmayan bir söz cennetin bir ayıbı olur. Dolayısıyla orada o olmaz. Allah ne o boş söze müsaade eder ne de o boş lakırtı yapan insanların, o ahlaksız insanların işleri gücleri insanlarla alay etmek olan amelleriyle, dilleriyle, sözleriyle, fiiliyatlarıyla her türlü e, ışmarları ve hareketleriyle insanlara eziyet etmek olan o insanların cennete girmesi de bu şekilde mümkün görülmüyor. Neden? Çünkü orada huylu huyundan vazgeçmez. Kendini dünyada terbiye edemediyse orada da, orada da ağzına sahip çıkamayacak. He, Allah müsaade eder mi? Öyle kullarına ey kulum sen de gir de şurada efendim cennettimdeki şu güzel razı olduğum insanlara eziyet et sözünle, fiilinle, hareketinle. Allah buna müsaade eder mi? Tabii ki etmez. O yüzden güzel ahlaklı olmamız lazım değerli kardeşlerim. Çok güzel ahlaklı olmamız lazım. اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlak. Ben ancak ve ancak güzel ahlakı bir tamamlayıcı olarak gönderildim diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse güzel ahlaklı olmamız lazım. Hareketlerimizde güzel ahlak. Sözlerimizde güzel ahlak, tavırlarımızda güzel ahlak, düşüncelerimizde, hedeflerimizde, gayelerimizde, toplumsal iletişim ve ilişkilerimizde güzel ahlak, işimizde güzel ahlak, yolculuğumuzda güzel ahlak, ikamet, ikametimizde güzel ahlak, camide güzel ahlak, Müslümanlarla beraber olduğumuzda güzel ahlak. Hatta ve hatta eğer kafirlerle konuşmak zorunda kalırsan yine güzel ahlak, güzel ahlak böyle olmadıkça olmaz. Çünkü din ahlaktır değerli kardeşlerim. Ahlak, ahlak ne demek ahlak? Ahlak fıtrat demek. Bir şeyin üzerine yaratıldığı fıtrat fıtrat demek. Ana yazılım demek. İnsan için ilahi yazılım demek. Allah'ın razı olduğu ilahi yazılım demek. Program demek. Fıtri yapı demek, Allah'ın yarattığı yapı demek, o yapıya bağlı kalmak demek, şeytanın etkisiyle, hilesiyle, desisesiyle fıtratı bozmadan yaşamak demek. Hem harekette, hem sözde, hem fiiliatta, hem düşüncede, hem gayede, hem amaçta Allah'ın yarattığı ilk gün gibi tertemiz olmak demek. Şeytanın hazzını kalpten söküp atmak demek ahlak bu. Dolayısıyla ancak Müslümanlar ahlaklıdır. Çünkü ancak Müslümanlar Allah'ın ilahi yazılımına sadakat içerisinde olmak isteyip o ilahi yazılımı öğrenip o ilahi yazılım üzerine hareketlerini, fiil, fiiliyatlarını, sözlerini geliştirmeye çalışan insanlardır. Ancak o insanlar bu ilahi yazılımın farkına varmaya çalışan ve bu ilahi yazılımın gereğini yerine getirmeye çalışan onlara verilen özgür irade ile bunu severek yapan insanlar ancak Müslümanlardır. Ancak müminlerdir. Allah'a ve Resulüne tamamen teslim olanlar. Allah'a ve Resulüne teslim olmadan Fıtri yapıda olmak mümkün değil. O yüzden Allah'ın ayetlerinden kopan, sünnetten kopan o insanlara bakın, kendi kafalarından uydurmuş oldukları her türlü ahlaksızlığı ahlak olarak telakki etmeye, karşılamaya başlamışlar ve insanlara da bunları bu şekilde anlatmaya başlamışlardır. Hatta ve hatta... Emri bil maruf yapan insana ahlaksız insan diyorlar. Niye müdahale ediyorsun? Neden müdahale ediyorsun? Eğer dışarıda nahoş bir iş gördünüz. İçki içiliyor, zina ediliyor, şu yapılıyor. Dediniz ki kardeşim Allah'tan kork ve bu fiili yapma. Ne deniyor size? Senin yaptığın ahlaksızlıktır deniyor. Adamın yaptığı ahlaksızlık ama tam tersine senin yaptığın ahlaksızlıktır. Neden? Çünkü sen benim... Hayatıma karışıyorsun. Çünkü sen benim özgür yaşamımı engellemeye çalışıyorsun. Bana baskı yapıyorsun. Bana mahalle baskısı yapıyorsun diye. O insanı kanunlar önünde suçlu göstermeye, ahlaksızlık olarak, fiiliyatını da ahlaksızlık olarak göstermeye çalışan insanlar var. İşte neden? Çünkü bu insanlar ilahi yazılımdan kopmuşlar. Neredeyse şeytan o ilahi yazılımdan onları alıp, kendi şeytani yazılımı onların beyinlerine yüklemiş ve onlar bu yazılım üzerinde artık yargılamaya, olayları değerlendirmeye, tarif etmeye iyi ve doğruyu tespit ederken şeytani yazılımın gereğine ise onun gereğini yapmaya ve bu şekilde yargılamalarda bulunmaya başlamışlardır. İşte onlar... İşte onlar maalesef ilahi yazılımın dışında oldukları için ahlaksız insanlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de var. La tesme'u fîhe lâ'gıyah. Orada o güzel yüzler, o güzel insanlar asla bu söz duymayacaklar. Şimdi İbni kesir diyor ki başka yerlerde e, istişhat ediyor başka ayetleri başka ayetleri getirerek bu ayeti kerimeyi e, aydınlatmaya çalışıyor, açıklamaya çalışıyor, tefsir etmeye çalışıyor. Diyor ki, "La <gülüyor> tesma'u fil cenneti, la tüsma'u fil cenneti elleti hum fiha." kelimet lagv.'' ''Cennet, onların o güzel insanların bulundukları cennette asla lagv, boş, kötü, hor görülmüş bir kelime duyulmaz.'' La, işmaun fiha lagven illa selame. Onlar orada asla boş bir söz duymazlar. Ancak selame. Selam sözü duyarlar. Selam. Selam. En güzel söz. Selame. Selamensiz duyarlar. Yine başka bir ayet gelmede bu ayeti açıklayan başka bir ayet kelime. La <gülüyor> Orada ne bir boş söz var, ne de bir günah işleme, ne de bir kötü fiiliyat var. Kötü fiiliyat yok cennette, asla yok. Cennet ehli kötü fiil yapmak istemez çünkü oraya girmek için dünya okulunda bütün kötülüklerden arınmayı başarmış, kalbini her türlü kötülüklerden arındırmayı Allah'ın izniyle başarmış, tertemiz olmuş, tertemiz olgunlaşmış bir mümin olarak cennete girer. O yüzden Allahu u Teala işi. Bakınız. Selamun aleykum tıbtum. Onlara diyor ey cennet ehli, size selam olsun. Rabbinizden size selam olsun. Tıbtum. Ne de güzel olgunlaştınız dünya tarlasında. Dünya bahçesinde. Ne de güzel olgunlaştınız. Olgunlaştığınız için size bu nimetler verildi. Tabe. Güzelleşmek, olgunlaşmak. Değil mi? Evet. Demek ki olgunlaşmayan insanlar cennete giremezler. Başka bir ayette kelime de la yesmaun fiha lagwan ve la ta'thima. Dire gibi. Orada onlar asla boş bir söz duymazlar veya günah içerik içerikli bir söz, kötü söz duymazlar. İlla qilan selamın Selama ancak selam, selam denildiğini duyarlar. Selam sözü. Fiha aynun cariye. Evet, cennette ne var? Ayn var. Bir göz var. Cariye, akan göz. Ne gözü bu? Su gözü. Kaynak, kaynak sular. Tertemiz, tertemiz kaynak suları var. Ey diyor İbni Kethir, Sarihah ve hadi nekretun fi siyakil isbat ve les el murad biha aynen vahide ve inma hada cinsun yani fiha jariyat diyor ki burada Allah Teala tekil kullanmış ama buradan kastı bir göz bir su kaynağı değildir bu sadece orada birçok suyun su kaynağının su gözlerinin olacağını anlatan genel bir ifadedir Tekildir ama çoğulu ifade etmiştir diyor İbn-i Kefir. Bununla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an Ebi Hureyre'te kale Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu harul cenneti Tefcuru min tehti telalin ev min tehti cibalin el misk bu hadis şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet nehirleri e, tilal atlarından ev min tehti cibal dağ eteklerinden Doğar. Doğar. Yani orada aslında o dağ eteklerinden, cenneti dağlar var. Dağ eteklerinin, eteklerinden çıkan kaynak sularından oluşan akan sular var. nehirler var. Onu Ve e, Tahtacibel -e Misk. Bu dağlar da misk kokulu dağlar. Ve bu suların da demek ki çok da güzel... Ee, hoş, içimi var, güzel bir e, artık e, durumu, şekli, şemali var. Fiha sururum merfû'a Cennette yine serirler var. Merfû'a, <gülüyor> yerden yuk yukarı doğru kaldırılmış divanlar var. Serirler, yataklar var. Cennet ehli için. Bu e, ne diyor İbni Kesir? Âliyetün, <gülüyor> yüksekçe naime yumuşak eee كثيرة e, e, ve eee etrafı da halılarla serilmiş e, bu yataklar da çok yumuşak bir e, yatak e, yüksek yerlere konulmuş, divanlara konmuş, serilere konmuş yataklar var. Eee murtefe't-semk kalınlığı da bayağı bir kalın yüksek. Aleyha alhurul ain. Bu yatakların üzerinde de huri gözlüler var. Bu yatakların üzerinde cennet ehni bekleyen huri gözler var. Galu dediler ki, faida arada, wallallahu an yizsa alati kesi surur alalaya taba'atle. Diyor ki, ibn Kethir bu yataklar yüksekçe. Ne zaman ki bu insan huri gözlülerin üzerinde yattığı bu yataklara gitmek isterse, bu yataklar derhal alçalıyor, onların e, yatabilmesi için e, gerekli yüksekliğe kadar, alçaklığa kadar iniyor. Böyle teva Yani... E, tavazu e, ne yapıyor ona boyun büküyor yataklar akıllı akıllı yatak boyun büküyor yatmak istediğinde yatabileceğin şekilde hemen ne yapıyor adeta bir asansör gibi aşağıya yanına iniyor ve ekvabun mevdu'ah yine cennette konulmuş kaplar var güzel kaplar içinde her türlü içecek güzel hoş mis kokulu içecekler var yani diyor i̇bn Kesir evani eşşurt içecek kapları var ee, diye devam edelim onemari o Mefufa nemmark var Mesfufa sıra sıra dizilmiş nedir mi nemmararık o yani e, yastıklar var yani dayandığımız e, Efendim e, böyle üzerine yaslandığımız başımızı koyacağımız veya sırtımızı dayayabileceğimiz yastıklar var kalepeler var o keda e Ka Eküme vakati hak bu ve su ve ve bu saymış olduğum bu müfeslerin hepsi muhadislerinde hepsi bunun vesait olduğu yastıklar olduğu konusunda görüş birliği içerisindeler vezer abi ne var da El abi var El abi -er el bast İbn Kesir diyor elbast yani serilen, serilen halılar var. Keda, dâhak ve diğer, diğer biri daha dâhak ve e, birçok kişi e, bunun e, halı olduğunu söylemiştir, Hallar gibi yere serilen örtü olduğunu söylemiştir. Ve meâne mabtûte, diyor ki mabtûte serilmiş. Yani kim üzerine oturmak isterse onun oturuşuna uygun, onun rahat edebileceği bir sergiden oluşuyor bu sergiler. Yine burada bir hadis-i şerif var. Onu okuduktan sonra konumuzu bitiriyoruz. Hadis-i şerifte diyor ki وَنَذْكُرُوا هَا هُنَا هَذَا الْحَد۪يثِ الَّذ۪ي رَوَاهُ أَبُوْ بَكِرِ اَبْنِ e İbn Ebi Davud ve haddessena Amr ibn Osman haddessena Ebi Ebi an Muhammed ibn Muhacir an Dhahak al- Mugafir al-Ma'athiri an süleyman ibn Musa wa haddathani Kureyb annahu Usame ibn Buraya buradan başlayayım tercümeye çünkü diğerlerine gerek yok diyor ki Kureyb bana bahsetti ki ennehu semi'a Usame Usame ibn Zeyd şöyle işitti yakulu e, diyor ki قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulünün şöyle söylediğini işitmiş Ne diyor ela dikkat edin hel min mushammirin lil cenne dikkat edineyi insanlar diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey insanlar dikkat edin. Cennete koşuşturan yok mu? Cenneti isteyen yok mu? Cennet için can hıraş bir gayret içerisinde ona girmek için gayret edecek yok mu? Buna ulaşmak için her türlü seferberliği yapacak olan yok mu aranızda? Ela dikkat edin. Hel min lil cenne. Fenne'l cennet la hasra leha muhakkak ki cennet muhasara edilmiş bir yer değil etrafı çizilmiş bir yer değil cennet çok geniş la hasra leha Onun nimetleri de hasredilmez onun sahası da meydanı da hasredilmez bir çizgi içerisinde alınmaz uçsuz bucaksız nimetler sonsuz hiye ve rabbel Nurun yetele'le, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki, cennet öyle bir nurdur ki, parlar durur, parlar durur. Ve hane'tun tehtez, öyle bir kokular, güzel kokular gelir ki, titreşimler halinde. Titreşim, her titreşimde, her koku dalgasında ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik var, ayrı bir güzel koku var. Subhanallah, gelen koku tek koku değil. Koku dalgaları var, tehtez, koku dalgaları, titreşimleri var. Geliyor, efendim, şu kokusu, bu kokusu, mix kokusu, efendim, daha insanların sevebileceği birçok koku. Ve kasrun müşeyyet. Orada öyle bir saraylar var ki... ...döşenmiş saraylar var. Döşenmiş. O nehrun mutarrat. Orada öyle nehirler var ki... ...up uzun uzatılmış. Ve temaratun nazice. Orada öyle meyveler var ki... ...taptaze. Ve zavcetun hasna cemile. Orada öyle eşler var ki... ...çok güzel... Hasna, huyu güzel, süsü güzel, fiziği güzel. Her alanda, her yönde baktığınızda ondan sadece güzellik görürsünüz. Ve hulelun kethîrah. Orada çok güzel süs eşyaları da var. Hulel, <gülüyor> yani gerek huru'nin takılmış olduğu... E, zinet eşyaları. Gerek cennet ehlinin takınacağı zinet eşyaları var, gerek cennetin süslenmiş olduğu zinet zinetler var, zinet eşyaları var. Ve makamun fi abed, fi darin selime. Orada öyle bir makam mevki var ki fi abed, sonsuz kalabileceğin bir makam. Fi darin selime, öyle bir dar ki, öyle bir mekan ki, öyle bir konuklama konaklama yeri ki selime her türlü hatadan uzak selamet içerisinde güzellikler içerisinde huzur ve etminan içerisinde yaşayabileceğin bir yer her türlü ayıptan ve eksiklikten münezzeh yapılmış Allah'ın süslediği nimetlerle donattığı bir yer o fakihatun ve khadra orada meyveler var ve khadra yeşillikler var o hibratun ve ve orada nimetlerin her tür var, her rengi var ve ve fi mahallelin aliyetin behi işte onlar yüksek yüksek yerlerde konuş cennetin güzel yüksek yerlerinde konuşlanmış olarak insanlara cennet eline takdim edilmiştir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi bu şekilde cenneti anlatıyor. Bir hadis daha var kısa. Onu anlattan anlattıktan sonra dersimizi son veriyoruz. Kalu. Ne hadisin Hadisinin devamı. Hadisinin devamı yanlış gördüm. Kalu dediler ki sahabe diyor Naam. Evet. Ya Resulallah. Hani orada dedi ya. Hel min müşemmirin. Cenne. Cennete. Cenneti isteyen yok mu? Cennete koşan yok mu? Dedi ya. Ondan sonra anlattı, anlattı, buraya kadar geldi. Daha sonra sahabe dediler ki, naam, evet ya Resulallah, naam ya Resulallah biz istiyoruz cenneti. Cennet için her türlü gayreti hazırız ya, ya Resulallah dediler. <gülüyor> biz cenneti umanlar, cennet için koşturanlar, onun için malı, canı, nefsi, nefisi, her şeyi feda edebilecek olan insanlarız ya Resulallah. Kale, <gülüyor> dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalu Ulu deyin in inşallah inşallah deyin ey sahabem inşallah deyin ey arkadaşlar inşallah deyin ve oraya inşallah Allah'ın izniyle kavuşun biz de buradan diyelim inşaallah, inşallah hepimiz cennetliklerden oluruz Allah'ın cennette ağırladığı cennetin o güzel saraylarında köşklerinde o güzel nimetlerinde bizi ağırladığı e, insanlardan oluruz nimet nimet vermiş olduğu naime yüzleri naime olan insanlardan oluruz yüzleri gashiye olan insanlardan olmayız inşaAllahu Teala, qal al qomu inşaAllah peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inşaAllah deyin dediğinde oradaki kavim oradaki insanlar deder ki inşaAllah inşaAllah Allah izne derse rauahu ibn majah عن Anıl Abbas İbn Uthman el Demşqi, An Anlulüd İbn Müslim İbn Muhammed İbn Muhacir Bihi yine bu saymış olduğum ravilerde bu hadisleri saymışlardır değerli kardeşlerim. Evet, inşallah gelecek dersimizde 17. ayetten alacağız ve bu sureyi e, bitireceğiz. Önümüzdeki ders e, Cumartesi günü e, saat akşam 9.30 buçuk civarında olacak inşallahü teala. Allah Allahu Teala cümlemizi cennetliklerden eylesin. Allahu Teala cümlemizi yüzü naime olanlardan eylesin. Allahu Teala yüzü yüzünde raşiye izi olan, yüzü kaskatı olanlardan bizi eylemesin. Allahu Teala cümlemizi cennete girebilecek kadar olgunlaşmış Hoş, hoş olmuş, e, günahlarından arınmış, dünyada nur yüzlü, ahirette nur yüzlü olanlardan eylesin. Dünyada kasvet içinde, ahirette de kasvet içinde olanlardan eylemesin. Allah Teala bu ilim halkasında bulunduğunuzdan dolayı ecirlerinizi kat kat ihsan eylesin. Allah Teala cümlemize Hakkı, hakkı öğrenmeyi, onun nirini, unurunu talep etmeyi nasip eylesin. Unutmayalım ki allah Teala kim için bir hayır dilerse onu dinde bilgili kılar, fakih kılar. Sizler birçok oyun eğlence var iken, şeytanın birçok hilesi var iken, bu odada böyle garip bir insanı dinliyorsunuz. Bu tabii ki çok büyük bir olay. Allah nasip etmeseydi bu da olmazdı. Demek ki Yüce Rabbimiz O'nun nurunu talep etmeye bizleri layık görmüştür. O'na hamd ediyoruz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.